Kadjan, <gülüyor> Musa <gülüyor> Ey İslam'ın, ey Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem'in saçının pek teridi bile dünyada ahirete değişmeyen, ey Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem'de onun yıldızdan misali aslâhu-kirâm'ın radıyallahu teâlâ hangi var, sevgisini Aşk eden, aşkına hiçbir şeyi bırakıp görmeden onlar gibi eli kübve, eli zulme, iman ve İslamı namusa düşman kesimlere karşı elin ilbilik, ama Müslüman'a karşı, Müslüman kardeşine karşı daha gibi boynu olan, Ey, lan yağvurlara, düşen toplumlara, eserli rüzgarlara, düşen yıldırımlara tahammül eden toplar gibi iman ve İslam'ın her türlü çilesine göğüs gelen Mecnunan'ın, Leyla'yı ve Atın Şirin'in aşk gibi bir aşk bile. İman ve İslam'ı arayan Kâbe'yi muhafzama'dan Kâbe'yi tamam eden Medine'nin münevverde Ravza'yı mutakmalayı ziyaret eder. İman ve İslam'ın rüzgarına getirdi olduk tatlı kokuyu hele düzelttikler sonra güne bile mühazül etmeyen gerek Kâbe'yi muhafzama ve gerekse Ravza'yı mutakmaların ...etrafını böyle süpürgele müpürgele değil, gözlerinin kirtikleriyle süpüren... ...hatta ve hatta etrafını makinelerle değil, ıslak beltele değil, dinleriyle yağayan... Ve ey melekleri kıskandıran... ...ey İslam'ın izdirağını hiçbir izdirağında tek görmeyen... ...neticede İslam'ın kiresiyle... Peygamberin aşkı kamarlarında tek bir kavga su kalmamıştır ki kurulmuş gibi cayır cayır yananmış birisidir. Tekaveye ne nezemse bir şehire değişmeyeceğim. Nedir? Çanakkale savaşında nasıl ki o vatanın peki kurtarılmasına, kurtarılmasına ve neticiler bize elgilenmesini gerektiren bir ruhumuz vardı. Nasıl ki Sarakalış'ta Ruslarla savaşta 85 bin askerimizin Allah-u Ekber dağlarına dondu gitti. Ve oradaki savaşan, savaşan ruhumuzu hatta bu ithal sözlerinde... ...Mekke'de Medine köylerinde bir milyon kabzir bir şehit verir de... ...aman aman aman sakın ha Mekke'yi Müllerlere'ye, Medine'yi Müllerlere'ye... ki İngilizler gelir de neticede peki bu makamları elimizden alırlar... ...Rasıl Ekrem sağlığı sürede rencide ederler diye... ...peki buralara savaş için gönderdiğimiz ruhumuzun oh, izlerini bulmaya geldi bir hayatı ve heyecanı iyi bir yerden kaynaklanırsa ve o heyecan çok iş görür. Olur çok iş görür ama üzülerek söylüyorum ki son 80 yılın hatta 100 yıl içerisinde bizim handeketimizde uygulanan yanlış belki siyaset ve politikalar yüzünde maalesef bizim insanımızın din anlayışı belki değiştirilmiştir. İçinde birkaç tane samimi kalmıştır. İşte siz o samimilerdensiniz. Mekke'yi hükemerliğe geldik. Peki Medine'ye nereye geldik? O işbirlerin kapıyla burada geldi ise eyvah, eyvah, hem ne eyvah, eyvah. Ayol, o Medine'ye giren Mekke'yi hükemerliğe. Medine'ye nereye gösteril, saygı ve inandırma, yürekle, iman ve ihlasla, eğer buraya geldiysen o zaman elde ettin diğer kıymetin Allah tarafından gibi. Adize düşmedi. Sen o kadar çok şey kazandın demektir. Allah'ın icülların, <gülüyor> Allah, Allah cehbe celalın, mahrum olana, aşkıyla ilan mahrum <gülüyor> olana, nerede ekmekten çok sudan çok aşk versin, neves versin, merak versin Allah'ım, Allah'ım. Dünyada sevmek kadar muhtemelen bir şey var mı Allah'ın? Sevgi kadar insana lezzet veren bir şey var mı Allah'ın? İki tane aşik bile ekmekleri yok, suları yok ama kumrular gibi böyle beraber geziyorlar diye. O beraberliğinde verdiği uzun adam aşkını ne bile Dünyada, dünyada senin aşkına layık en büyük varlık peki Cenab-ı Hak kendi celadeh olur. rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellerdir. Ya beyin maalesef adını sahabeyi bir anla fiyallahu teâlâ'ın Allah'ım sen ne acayip olmasın ki, havuz sevenleri, havuz sevenleri, sevenleri sevdikleriyle beraber buluşturduğun. Nice insanlar vardır ya Rabbi sever de sevdiğine kavuşamaz, dünya ona zindar olmuştur. Sen bizim yüreğimize buralara gelme, aşkıları ve tutkusunu verdin Allah Allah'ım Allah'ım. O kadar yani. Bizi silkedin, etin gibi yerimizden kaldırdın, buralara kadar götürdün Allah'ım! Sen ne adayıp Allah'sın! Sen yaratdığın kulun ekmeğe ihtiyacı vardır, ekmeği de verdin. Suya ihtiyacı vardır, suyu da verdin Allah'ım. niye yatır demezken, demez niye? Çünkü lazımdı. Aynı şekilde, demek ki ben de keyfi servisi, sevgisi, medine servisi, Bilemler'in sevgisi, servisi, Muhammed Mustafa'nın servisi bize lazımmış ki sen bize bunları ihsan ettin Allah'ım. Hak ettikleri evet birinci Allah'ım. Ama sen ne acayip ki? Sen yapacağın o kadar güzel yapıyorsun ki. Anlamakten peki hayırlısı, akımın o gününden gidiyorlarım. Allah'ım, yani seni sevip de sana kavuşamadan, senin sevdiğin konusunda elin eden veyahut da Habibin Edir Ümbam ve Mustafa'yı tanıyıp da, tanıyıp da belki e, onunla müşerref olamadan, bu sevgililere kavuşamadan, bu sevgililerden kendisi biletini almadan, bizi bu dünyadan almadan, bizi nefsimizin eline bırakma Allah'ım, Allah'ım. Sen ne acayip bir Allah'sın sen. Mağrubat'ı yarattın, kendinle kulun arazına perde koydun Allah'ım. Ama kulların dağları, taşları görüyorlar, suları görüyorlar. Ha burada efendim yani çarşıları, başları geziyorlar. Bir takım yani işte çolca püppetlere seyrediyorlar vesaire falan filan. Onlara da zaman zaman senden gafil kalıyoruz. Mağrubat bizi engel oluyor Allah'ım ama buna rağmen buna rağmen sen gene bize şartabarımızdan daha yakın oluyorsun Allah'ım Allah'ım abdelerini niye araya koydun Allah'ım bu panjoları araya niye koydun Allah'ım bu niye koydun Allah'ım benim itikadım odur ki bütün bunları aşık da sana olan aşkımızı bahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkımızı ortaya koyduk için ne mi Allah'ım ne kadar yani sana Muhammed Mustafa'ya düşkün olup onları gibi size daha fazla kuşak ilmemizi için yarattın diye ya Allah'ım. Yoksa sen bizim otokolda giden bir araba gibi de kendine kavuşturabilirdin. Peygamber sonra Muhammed Mustafa'ya kavuşturabilirdin. Ama o tedlerin bu kadar icabı da yapmaya imkan vermeyebilirdin. O tedlerin altını mağazda yapmaya imkan vermeyebilirdin. Ama sen ne yaptın Allah'ım? Oraya geldiği için ahireti koydun mu? Muhammed Mustafa'yı. Bu tarafa belki dünyayı koyduğun nedir mesela koca, binaları, çantaları vesaire vesaire vesaire. Allah Allah'ım, Allah'ım. E bir şoförde yolcu yolda giderken gözü sağa sola bakıdır ama gene bu nedeni belli bir Allah'ım. Bunlar burada, Hüseyin Bey'in yakısı bile bunlar hedefleri gene Mahmut Mustafa'dır, ahirettir Allah'ın. Allah Gönül isterdi ki, Gönül isterdi ki Mahmut Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hiç böyle şeyler olmasın. Niye? Aşk şey kabul etmez. Aşk artık kabul etmez. Birisini seviyorsun, onun üzerine birisini daha sevsen, birincisi ne öldürür veya öldürdür. Niye? Aşkın ortaya olmaz. Aşkın akif daymaz. İnsanlar bile birbirleri severlerken. Aşk evin üzerine, aşk evin aşka daha bir göstermezken Ya Rabbi biz çok acayip bir şeyler yapıyoruz biz burada. Ay. Biz buraya yakışmayacak bir yapıyoruz. Sen ki peki o mağazayı bu mağazayı Muhammed Mustafa'ya dergide kelle ellek orada burada geziyoruz Allah'ım. Allah Allah'ım, Allah'ım. Ne olur bizi bize bırakma Allah'ım. Bu ticareti kâh edenlerden bizim ile Allah'ım. Zarara maruz kahve eyleme Allah'ım. Allah'ım, iki kulları. Bak ne kelimi karamedi çok şeyler elde etti. O Allah ne acayip Allah'tır. Aman Allah'ım yani vermiş olduğu nimeti konuşmaya bile insanı gönlü tahammül etmiyor. Yani güzelliğinden insan böyle ölüm efendim günüşün karşısında kaybolan kardisani herif herif gibi oluyor. Bu olay nazar et ya Allah'ım sen ne yaptın bizi peki? Bize aldın ve kıyık bir getirdin. Peki Kâbe'yi mağazlamaya da peki bize efendim böyle bir torna tezgahı tabi tuttu. Yani şöyle kabul et, la teşkil ve la temsil. İmam Raddani Kudisi'nin o buyurduğu gibi, Allah'ın ismi yoktur, benzeri yoktur ama Allah'ın durumunu, kainat ve kulu olan durumunu anlatmaya nisal olur diyor. Tıpkı yarabbim, böyle efendim birisinin teknede hamuru yoğurur gibi yarabbim. Bizi kâbe-i mağazamanın teknesine bir bun gibi aldın. Bizim peki kâbe suyuyla yarabbim yoğurdun hamur eyledin. Bizi yarım düzene koydun mesela, bizi orada, bizi bize orada neler yaptın Allah beliriyor, bizi getirdi, dizildi orada, sence mi şeriflikle girmişlerinde senin Allah'ın? Bizi o sonra abinini yanına gönderiyorsun. Önce bizi orada temizliyorsun. Önce karnımızı da ölüyorsun. Susuzluğumuzu bitiriyorsun, yediriyorsun, içiliyorsun ki benim Habibim'in yanına giderken böyle benim pırnandı gibi, dişim, kişi gibi. İlerce benimle bir zorla gelin gibi süsledin Allah'ım. Habibi'nin huzuluna bir adam gibi çıkalım diye. Kamil bir insan gibi çıkalım diye. Orası yaralı bereli. Öbür taraf Yunan kirlilerinden kalp olmuş. Veya bu <gülüyor> tarafı olmuş, Öbür taraftan diyelim mesela burada işlemiş oldu. Küçük işlerden dolayı zift gibi olmuş mesela. Bizi böyle pahalı gördüm Muhammed Mustafa diyenlere göndermedin Allah'ım. Allah'ım sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar sevdiğin ki ne kadar sevdin ki? sen bizi, sen kullarını önce senin gibi maneviyat tamamında banyoya soktun. Bizim kilitlerimizi paslarımızı aldın. Habibinin evet. yanına Bizi tercih edip Allah'ım. Yabancı devletlerin temsilcileri yeni bulundukları devletin cumhurbaşkanı veyahut da padişahın yüzünden çıkacağı zaman İki gün bağda vakıf yaparlar. Bu kendimizi yapar ki adan yedik. Padişahın hızında çıksınlar diye. Sen bize neler ettin Allah'ım neler? Neler ettin Allah'ım neler? Gördüğüm istersen ki her etmemiz bu sonuna kadar avut iyiliğini düşünsem de Mahomet Mustafa sağa sen bir günü anlasam ona vermiş oldun değer ve kıymetini hayaliyle hep ölsem dirilsem, ölsem dirilsem, ölsem dirilsem ama Allah'ım işte istersek de yani bu oluyor kahvette senin şey zaman zaman mahvulkan seninle muhammed müstafa'nla bizim aramızda peki perde oluyor Allah'im ama Allah bir şey de sen kızmasın değil mi kimin verdiği senin güzelliğe değerli taqaddı var Allah'im kimin muhammed müstafa'da Allah sendeki güzelliğine değerli taqaddı var Allah'im biz yarabim düşüp bol taliç alacak gelemez ki olsa karan bin bu gönül kaldırmaz ki Allah'ım dostlarım böyle söylüyor. Cenab-ı Hakk'e ile Celal'ım rahmeti verdi. Belki niye? Kulağı azim şekillensin de daha büyük bir aşkla Mevla ya Muhammed Mustafa lensin diye. Çünkü rahmet bir sıfır olsa insan peki yanar kavrulur. Özgün bir sopanın üzerindeki bir damla su gibi bir anda göğüş. Belki el ayaktan düşecek mi de yorgunluğa maruz kalmış. Gelenler böyle gelemeyenler zaten. Yürekleri çayır çayır geliyor ya e İşte yani Rabbimizden bir şey duyabilir miyiz? Muhammed Mustafa'mızdan bir şey duyabilir miyiz? Diye bunlara kadar. Peki sürüne sürüne dayı gelirler de Allah'ım eğer gelen takatler olsaydı. Ya Rabbi sen mahlukatı eğer aramıza koydun. Bir Birtakım dünyayı engelle aramıza koydun. Ya Seninle Muhammed Mustafa'na, bizim anamızda bir peci oluyor Allah'ım. Ama bu kulların var ya, bunların içerisinde çok nazinin kulların var senin. Sana ve Muhammed Mustafa'ya çok düşkün onları vardır. Tak yarabbi, bu taraftan geldik, seviniyoruz buralarda. Ama yavaş yavaş da artık kuralın ayrılmalı, hicra bazıları yürekleri darla Allahım. Kaç günden beri o peçinin az olsa, ayarlanması nedef ki kuralar? Acaba senin cemalinde, işin kırıldı, bir, bir kılıldı, bir fazla görebilir miyiz? Muhammed Mustafa'nın sene güzelliğinden, yani yarısı yani küçük bir küçük yüzmesi görebilir miyiz diye? Ne olur Allah'ım? Senin de var lan Kullar arasında bu alışıldığı kutu, alacak kalmasa Allah Allah. Ya yekke de hanımciğim ne böyle kalırken zaman, sen adamdan duvarı ası kalıyor Allah Allah için. <gülüyor> İnsanlar bile bu kadar iğrenç değil yani bu kullarımı da layık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz Allah, sevdiğimizden haber alamıyoruz. Ha, bunun bir yolu vardı. Yani sana açlık yapmak istenen Allah'ım. Dostumu gören beni görmüştür diyorsun. Ama sanki ya, dostum bunu görebildik mi sanki Allah'ım. Ama sen... Eminde acizane, yani işte bırıldardım Allah'ım, mesela, bize sormadın Allah'ım. Yağmur vereyim mi, ekmek vereyim mi, elbise vereyim mi diye vesaire. Hep orada yani ihtiyacımız olan bize Allah'ım. Bize efendim İbrahim adına girdi. Bitti büyütmesini bildin Allah'ım. Hem de hiç de. De, de. De, de. De, de, de sormadın Allah'ım. Ya Allah'ım. Bunlar, bunlara göre bir ilgâtsa Senin davetindakiler ismini Allah'ım. Allah'ın şeker kulları, Allah'ın kiki kulları, Ruhumuzun vatanı, ah burasıdır. Bir insan değil, ee, İstanbul'da meselen, orada zemzelerde falan filan satıyorlar eyvallah. Ama zemzeli gelip de Allah'ın kuyusunu başında içtiğin zaman de insanın daha başka bir huzur veriyor. Tamam, evet, <gülüyor> Anla asıl koyumuza yavaş yavaş intikal ediliriz diyoruz. Buraların güzelliğini anlatmak, beni gibi günahkara düşmez. Öbüla'yı merkezeye indirduğu bir, Kulli esirde gibi, ben yüz kere dünya gelsem ben Muhammedin Saba Sallallahu aleyhi ve saçının telini anlatmaya takip ediyordu, Saçının teli bile izah eden, Peygamber Muhammedin Saba Sallallahu aleyhi ve sellem, zaman konuşacağız. Ne zaman konuşacağız. Şu memleketlerin kalim ve noktasında da o zamandan bu zamana kadar neler oldu neler, neler oldu neler, neler oldu neler, ne yürekler burada yağdı, ne yaşlar gözler peki bu kadar da benim yanım Ceyhun oldu gitti biliyor musunuz siz? Bir insan, bir insan var ya, bir insan var ya, Mekke'yi, Mükerim'e gördükten sonra, Medine'yi, Münebel'e gördükten sonra, Allah'tan da peygamberden bir derse de olsa, haberdar olduktan sonra, buradan dönüp de peki, televizyonu zevkle, açla seyrederse, bunun katı bu acıktır. Bu açla ihanetmiştir bu. Bir kutlar varisinde, hicabında üç saat, beş saat neyleşebiliyorsa, bu araba Allah peygamber asıl yoktur. televizyon seyrederken e ee, bir mezarlaşı kesiliyor öööö evler var mı ona bakıyor hatta bazı evlerde üç tane televizyon var adam eğerse, tuvalete de televizyon koymuş E ee, bizi seyrederken ihtiyaç yaz oraya gittiği zaman yani bizi peki hadi yani, kesinlikle uğramasın diye Peki ona bu derneğin açığı söz konusu olmuş olduğu bir elde Allah'tan bahsetmenin, muhabbeti sabahına bahsetmenin bir manası yoktur. Burada gerekmekte gibi görevde, gerekse mekine eminenlerinde yapılacak en büyük iş, tamam mı? En büyük iş, en büyük iş, kararı vardır karar. Karar almaktır karar. Dünyada en büyük ibadet yönlerce Mamdur diyor, Uyan Halur diyor, kendine gelme diyor. Pakistan'ın milli şairi, Resul Ekrem telisi, Neblane, Şanatı, diyor ki, diyor, acılarımız geldi diyor. dedi ki Acı, Peki nereden geliyorsun? mevkiden, mevkiden geliyorsunuz? Nereden geldiniz? Neden geliyorsunuz? Allah ve lakin, amma ve lakin, ben diyor onlara şunu sordum diyor. Ebu Bekir'i Sıdri Kadıyallahu'nun sadakatini getiren var mı? Hazreti Allah Allah'ın adaletini getiren var mı? Hazreti Osman'ın edebiyeni ve karının hayasını getiren var mı? Hazreti Mehmet'i Sıdri Kadıyallahu'nun adaletini getiren var mı? veya ümmet-i muhabbetin gibi olan sahi kadınların pekini ve sahabinin pekini ardı hakkını getiren var diye sordum. Hiç bu yüzden devlet de cevabı alamadım ben diyorum. Anınız için, anınız bu pazarda ticareti çok dikkatli yapmak lazım. Ya yani kimse dalarda alışveriş yapmaz, ticaret yapmaz. Onun için dikkat etmek gerekiyor Belki bir kere böyle çok şey derdi. Anladı lakin adıklarımızı buraya kadar getirebildik mi? Hadi getirdik peki. Burada da adıklarımızı peki İstanbul'a kadar getirebilecek miyiz? Götüremecek miyiz? orada bunları peki nasıl muhafaza edeceğiz? Bunun hesabını yap. Bunun hesabını yapalım. Bunun hesabını yapalım. Yapalım. Yapalım. Birkaç. Ya on on beş sene önce evveliyle birlikte burada umve suhuratta duyuruldu ki anla söyleyeyim beni kabrinde aramasın Uhud'da amcam Hamza Radıyallahu'nun yanında kalıyor diyor. Kendisinin amcayı muhtarından çok Uhud'a gitti ziyarete. Niye ya Rasulallah? Çünkü ümmetimin burada peki beni renkli eden hareketlerini kendi yanlış şey vesaire beni çok darlatıyor. Ben burada duramıyorum onlarla birlikte diyor. Yani Kâbe-i Muazzama anlıyor. Muhammed Mustafa ağlıyor, peki Amerikası onu rahatsız eder, İngilizce rahatsız eder, İsrail'i rahatsız eder, bilmem ne menem gavul gavul mesela onu rahatsız eder. Sen deyim, ben deyim, biz deyim peki. Yok, yok, yok. Allah ne kâbezimi ne Muhammed Mustafa'sını kimseye dezdirmez. Bizim şuralarda var ya al ah, parvabemiz olsa yani bir fetva gibi bunu kabul etme ama yani burada affeden aşkın neyi gerektirir bunu ortaya koymak için bunu söylüyorlar. Buralarda ayakkabıyla bile gezmek cahil değildir desem bana tanınmazsınız değil mi? İmam-ı Malik, Rahim Allah-u Teala ve İmam-ı Medine'nin evvel sokuklarında yıldır eğer gezerdi ki yani hadis gibi bir, de, bir numara bu cevap Derlerdeki öner niye yanmaya keziyorsun, niye yanmaya keziyorsun ayakkabını giysene ve bu gün de olmaz dedi. Resulü Ekrem sağ ve sebebi ve sadeyi kapatıyallahu kâle âmîmûn bunlar ayaklarının bayık, basmış olduk topraklara ayaklarını ile başmak ve geçmek deyip o kadar bağ ettirmiyor mu? Büyükler böyle büyük oluyor. Büyükler böyle büyük oluyor. E biz üstelik yani buradaki bir takım yanlış hareketlerimiz nedeniyle Resul-i Ekrem sahasını belirli ettiğimizin farkında mıyız? Yani biz eksiklerimizi görür, hemen dönmek durumundayız biz. Yani insan iş yapmayacağına göre, usullarımız pek ilgilidir. Bunları kaldı üstüne peydamberimiz bizler ne kadar memnun olur, derdimizin bu olması lazım. Ama bir anlayış gelişiyor, ben anlamadım böyle bir anlayış. Bu anlayış, kimsizlikle tek kelimeyle. E peki dükkanı işte insan kötü duygu sahibi olmaz. Medine münafırı da kötü sahibi olmaz. Hanımefemler gidiyorlar burada mağazalara, dükkanlara, dükkanın sahibi gel, hadi gel, gel, gel, gel, gel, diyor. Bizim Hanımefem deyince, burada adam bundan yılışıyor, yüzünü açmalıyor. Noktaya kadar açıyor ve ona yanaşıyor. Özellikle. Bu ne? Bu ne? Bu dünya hiçbir yere de caiz değildir. Hayır oldu ki diyelim mesela, ee oldu mesela. Muhammed Mustafa Sağız'ın huzuru da doldur mu? Ey Eyvallah sen verin ama, aha öden ver diyorum diye. Eyvallah peki yani yüreği, peki kime yansın peki? Beni Gaudiz'in İlis diyarın peki, rahat bırakmıyor bu toprakta da. Rasûl Ekrem Sağol Sen'e ve Sa'de-i Kiram'a. Bir de değil öyle olmak zorunda Sırtına omuzunu al çarperi, kafanı yap topuğundan sonra, kaşlarını aldır burada bilmem ne vesaire, güzellik malzemeleri şunlar bunlar vesaire, haberin Kaldemize çoktan teslim i Suali, Übneş-i Allah, selek bunlar gerekiyor. Çarşat gerekiyor. Allah! اِلَّمْ لَا يَنْزُوا اِلٰى سُبَلِكُمْ وَاَبْدَ عَلِكُمْ وَلَا اِنْ يَنْزُوا اِلٰى قُلُوبِ اِلْمَا عَلِكُمْ Peygamberimiz. Sağ Allah'u Teala sizin fiziki görevlerinizde belki hepinizin de kendine gitmiş gönderdiler diyor. Allah kalplerin olan niyetlere bakıyor, davranış hareketlere bakıyor diyor Rasulü Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için peygamberimizin huzurunda iki yüzlülüğün manası yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmeye peki kimsenin hakkı yoktur. Bak orada Ebu Mübabet nereli var peygamberimizin yanında. Sadeye gelen bir tanesi, bir tanesi, efendim yani yapmış olduğu yandığı işten dolayı kendisini peygamberin geminin yanındaki bireye bağlamıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve beni affedinceye kadar ben bu direğe beni bağlayan ipi çözmeyeceğim de üstü. Ne zaman ağırlığı sizler yanlığı yakıldı, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem tasallu ve kabul etti. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem kendisi gelip o gün bana sözdü. Ondan sonra Ebu Liba kendisini peki müriyete kabul etmiş oldu. Onun için garib edin, bol olan bir yer. Anlana verkin, verkin. Allah'ın belki son derece hürmetle layık ölmüş olduğu yerde yapılan kusurların da belki, yani karşılığı vebali günahı o kadar fazla olur, fazla olur. Fazla olur. Biz buraya. Peki onların yüreğini yapmaya gelmedik. Biz buraya. Kendi yüreğimizi onların aşkına yakmak için geldik. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben böyle yoğunlarım işi. Eğer değilsek artık gerisi sana aittir. Tamam. Benim düşüncem şu şey biz efendim isterdik ki Resul-i Ekrem sağ olsun gelsin bizim memleketimizin de bizim kalbimize peki taht görsün orada. Ama ben bu bunu hedefsizlik gibi kabul edelim ey peygamber. Ben gel benim evimden misafir sağ kralı yasaya ben bunu söyleyelim peygamberimize istersen. Sen, sen onun ayağına gideceksin, onun ayağına. Biz bir yerde gönlümüzü ve kalbimize Resul-i Ekrem Savasen'i davet etmek için peki biz buralara geldik. İnsan davetmiş olduğu misafire eziyet eder miyiz? <gülüyor> Yunus Emre bu dizisinin aşkıyla peki, o aşka benzer bir aşk ile biz buraya geldik peki. Ee Resul-i Ekrem Savasen'i ruhumuza ve kalbimize misafir olarak Davet ettik belki. İnsan burada çok dikkat etmeli. Çünkü misafirlikten sonra da yolculukta insanın ne olduğu anlaşılır. Ede Yunus Emre Kudüs ne güzel müyor? Ey Embiyalar rengleri, ey evliyalar sevleri, ey Embiyalar serveri, ey evliyalar rengleri, ey insanlar peygamberi, elen ve seyler. na nız âlemlerin sultanısın dertlilerin dermanısın ehl-i lan elan la ta'a'n merbada sen canların cananısın âlemlerin sultanısın dertlilerin dermanısın mehlen başa güler Mehmet, Şebat, Teccüda, Ahmet, Muhammed, Mustafa Ehlen ve Sehlen, Ehlen ve Sehlen Cümle nebiler geldiler, haine yüzler sürdüler Yoluna canlar verdiler, Ehlen ve sehlen, Ehlen ve sehlen. Cemalin görelim payine yüzler sürelim, Yoluna canlar neleyelim alınmaktan daha parçalanamaz ala gelirlerdi diyor. Ama bak ne oluyor? Biz yani cenab ı Meccan sahimlerinden çok uzakta kaldık. Allah-u Teala belki bizimle sevgililerimizin arasındaki bu mesrabeyi kaldırmaya bizleri bağlıkla değilsin. <gülüyor> Resulü Ekrem ve sahabe-i kiram Mekke'yi bir köylemekte çok çile çektiler. Tüm sarı çektiler. Buradan bazen bir ibret e, alınması gerekiyor. Eğer seviyorsan, sevdiğinin çilesine katlanacaksın, bu budur o kadar. Eğer bir anne, bir, bir baba mesela değilin evladını seviyorsan, peki ki, e, onların her günün çilesine ki, katlanacaktır. Evlat denize benzerden eşyal. Ne içinin, ne içinin. Yani kısmanda genelden bozgüçemezsin peki. Sevgi böyle bir şeydir. Şimdi iman ve İslam, hey, evet, bu kesinlikle bir şey değil. Allah'ın u Teala kulların peki imanda ne kadar kaliteli olduğunu ve kulların iman noktasından ne kadar imana düşkün olduğunu görmesi için derler, sahabe-i kiram mahtepeylerimizi peste tabi tuttu, imtihara tabi tuttu ve orada müşrikler onları yapmadıkları zulüm ve işkenciler kalmadı. Adla adla yani bunun üzerine konuşulsa o giderde gider giderde gider neler gider gider. oldu neler neler oldu neler sadık ne diyor halkas Nadirullah diyor ki bize bir mekkeyi beklemeden müşrikler ekonomik ambargo koydu, ekmek vermediler, su vermediler, ihtiyaçlarını görüp gitince su bile vermediler bize diyor ve sabriki adam Nadirullah tehdid ediyor başka bu yere nasıl muhtaç diyor. Ağaç dallarını peki böyle soyuyorlar peki? O ağaç dalların, efendim yani kabuklarını yıla başlatan diyor. Affedersiniz herkes kabız oldu diyor. Ve sadece büyük abdest aile böyle keçinin pisliği gibi oldu ben diyor. Kopuk kopuk bütür bütür. Niye? Vallidan gelen sen gelime icabetle mahrum kalmayasın diye. Niye? Zerreden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kavli odur diye. Sen peki çeşapında icabında ve diğer yüzyıllardan ne var? Mahrum kalmayasın diye. Onların hak ve hukunu, onların muhafazasına son derece özen gösteresin diye. Senin için muhabbet buz sabahı sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin mağazlamadan üç zammısına put kırdı put put. İki yüz yirmi dönlük peygamber geldi. Putlarla savaşlar peki. Ama nefis putuyla ama dış dünyadaki mesela taştan, odundan, şundan, buradan yapılan putlarla. Sen hür olasın diye. Sen de ben sadece de. Sadece. Allah ve Rasulüne kul kere olalım diye, binlerce kul kırdılar senin için, benim için. Niye? Sen Rabbim diyebilirsin diye, sen Muhammed'in Peygamberi diyebilirsin diye. diye. ben nerede geziyorum? Ben nerede geziyorum ben? ben nerede geziyorum ben? Bak gelirken mesela, Dekke'den Medine'ye gelirken arabanın yürümüş olduğu asfalt, belki asfaltın sağ tarafında ince böyle telörgüler vardı böyle. Binlerden bir dinler fark etmişsinizdir. İşte o Kedergür'ün yan tarafı peygamber efendimizin Mekke'nin Medine'ye gelirken takip etmiş olduğu yol, tamam mı? Ve Bugün yapılan hesaplara göre, hesaplara göre Mekke'yi mi kereme ile Medine'yi minerber arasında en cizkine yol bu yol. Peki Muhammed Mustafa astronomi dersini gördü. Muhammed Mustafa jevalyci efendim yani dersini gördü. Muhammed Mustafa peki a, a, astronom muydu? Astronom muydu peki? Neydi peki? Hiçbirisi değildi. Peki o yolları ona kim öğretti? O yolları peki ona kim talip etti? İşin içinde işte o zaman. <gülüyor> Onun peki e, adımlarını ve senin katipmiş olduğu yolları biz peki ondan sonra arabayla geçiyoruz tamam caizdir bir şey demiyorum ama aş pelitten konuşacak olursak aş eli bir adımdan diğerini bulursak yo yo oralara ayakla bile değil modern caminin deniyim ya ya kafamızın üzerine peki yürüyüp de burada gelmemiz gerekir bu iş var ya. Bu, bu da sen zahmet deme buna, buna çile deme, görmüşsün bu var ya çile gibi gözüküyor, çile gibi gözüküyor ama var ya dünyada sevdiği ve sevgisi uğruna çilecek ne kadar ki insana benzetmeden başka bir şey yoktur. Anne evladını seviyor, baba teğerini sevdiğini seviyor ne oluyor? <gülüyor> belki ömrek eğitilmiyor anne. Bir de ne yapıyor? Çocuğunu sıkıyor ve elini koparacak gibi. Isırıyor. Belki çocuğun canı yanıyor e ama anne bundan bambaşke sezirmiyor değil mi? Acılar ne oluyor? Bir noktaya göre belki eğer eziyet acı veriyor ama bir noktadan itibaren öyle bir lecete dönüşüyor ki yüreği kaldırmaz parampalya olursun. Hayvan bile severken yürekten sev onu. Hayvan yani aptal da dikkatli bile de sever Canım. İçim de böyle bağrına bas böyle. Hayvan gibi ısırsak senin elini böyle. Böyle yani ee, vahşi gibi sırmıyor. Sana düşman izlemedi isir sevgi gibi yapıyor. Hayvan demek istiyor ki yani senin benim içten yürekten sevdiğini biliyorum. Ama da ben de beğenamıyorum ya. İşte anlasana der gibi. Böyle ısıracak ısırmıyor. İşte sevgi isir, sızdırmıyor isir, söyle. Anla böyle ki aklından egine siksana hayır yani kendisin fikirdir böyle. Niye Anlıyor anlamıyorsun sevgili? Ağlıyor senin sevgini, ağlıyor senin sevgini. Molla Cami, Naimallah Teala e buyuruyor, buyuruyor ki hatta diğer ulemanın da aynı yani manada sözleri vardır. Ee, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya ki mesela yani Kabe-i Muazzama'yı kahveder, Mekke-i Mükereme'ye gider de beni ziyaretmezse bana çafa etmiştir diyor Bana Bana etmiştir. İnsan dostuna eziyet etmemeli. Orada işi bittikten sonra belki buraya gelmeli. Sevdiğin insanın bulunmuş olduğu köye gidiyorsun. Orada başka arkadaşlarım var. Ama onları ziyaret etmiyorsun. Del dönüyorsun. Sonra ne diyorlar ki: Ulan sen köye geldin. Ulan yüzünü gören cennetlik olacak. Bilmem anne ne babanı ziyaret ettin. gelip bize bir selamla ne kimin edemedin dese gülü koyuyorlar değil mi? Keyif'i keremeye gel Medine Münevver'e gelmeyen beni ziyaretleyen bana cadı etmiş olur diyor. Peygamberimiz Ya Rabbi, Ya Rabbi Mekke'yi i Mekkeme Mekke vermiş olduğum bereketin iki misrini Münevver'e veriyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Münevver'e dünyada bütün yöreleriyle memleketleri katkalar duyuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bölmeye rakak ilgilen Burada kalmaya takati yeter. Peki burada kalsın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yaşayıp da imanla, islamla, edemle yaşayıp da buranın hakkını verene benim şef aldığım vaciplin Peygamber'imiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun için diyorlar ki bir insan yani artık gelsin umreye gelsin. Bayağı buraya da gelmesi gerekir. Benim mescidimde dedi 40 vakit namaz kılan bir insan. Bir vakit namaz kılan bir insan ama cemaatle ama tek başına fark etmez. Ama benim meskisinde olmak için bir şey, vakit tamamlayan bir insana cennette kurtulma diploması verilir. Ben adım verilir diyor. Benim şafatım olan vaciptir. Bu, münafırlıktan kurtulmuştur diyor. kim unutur ise abi siz bana hatırlatın. Peki bu kadar işleri yapıyoruz yine. Yine peki yani buraların gereği gibi tadını hissedemiyoruz bu neden. Onu bir müddet sonra söyleyeceğim unutursam hatırlatırım. Şimdi uleman diyor ki, peki, yani Mekke'yi dükendirmeye Mekke geldikten sonra Medine'ye i Münerdere'ye, Mekke'ye uğrava, Peygamber Efendimiz size olan aşkı, en büyük ifadesi değil mi? Allah'ın ölemesineği var ya, buradan da öteye götüren vardı. Yani şimdi tamam Mekke'ye geldik, oradan sonra buraya geldik mesela. Bu var ya, bu var ya, Mevla'nın has dostları kaliteli, aşık dostlar nazarında ne demek oluyor biliyor musun? Yani Mekke'ye geldik gelmişken Medine'ye de uğrayalım. Peki, böyle iş olur mu diyorlar ya? Yani aslında edebimiz neresi? Hikâbe'ydi. He, hani geçiyorduk uğradım diyoruz hem memlekette. E gelmişken bir de sana bir uğrayalım vesaire. Eh, Mekke'ye, gelmişken, hacca gelmişken işte Peygamber'de uğrayalım vesaire. Allah-u Câbe diyor ki hayır. Hayır, benim aşkım böyle bir şey gelmez diyor. Tamam, olacak mesela ama başta da bir tane böyle resmi resmi olacağız diyor. Hayır, daha kendisi Afganistan topraklarından kalkan, yayan en fazla atlaya gelmeyle. Peki buraya gelin sadece ve sadece, sadece ve sadece Resulü Ekrem'in kabrini ziyaretmek için daha ki ağaçı da gireyim. veya bir umre yaparım da oradan sonra buraya gelirim mesela öyle değil. Sadece ile de sadece Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın razı-i mukrava arasında ziyaret ve özel adam buraya geliyor. bu. Bunu anlamak için, bunu yapmak için aşk lazım. Buradaki derinliği anlamak için merdivenin birinci masamağında değil, merdivenin birinci, birinci 999 bin, bininci basamaya çıkın, ondan sonra da bunu pek anlamak gerekiyor. Aşkın yağmıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Onun için Mevlana, Cezum'un Kudüs'e sığırlığı biliyor ki, ne kıldığımız namazdan gereği gibi zevk alabiliyoruz. Ne peki tuttuğumuz oruçtan zevk alabiliyoruz. Ne hac, ne umre vesaire hala efendim, çok insan bir rengi, beton kesildi, mermer kesildi vesaire. Değil mi peki? Neden, neden, neden, neden? Dünyada sorulacak tek sorular bu, peki cevabı armanın tek soru bulur. Mevlana buyuruyor ki hangi iş ki, hangi iş ki, hangi iş ki onun içerisinde aşk yoksa orada tabiri lezzet beklemeyin. Emin ne söylerdi burada? Burada yapılacak olan en büyük iş, artık bir şey karar vermek lazım. Allah'ım. Buraya geldim, tek bir şey bilmiyordum. Buraları gördüm, Allah'ın eksikliği mi idrak ettim. Allah'ım bundan sonra ben imanım için, İslam'ım için, sana olan aşkını ödemelemek için Türkiye'ye ödümünden sonra, aa böyle yapacağım. Evet. Kur'an okumasını bilmiyorsam, Kur'an'ı öğreneceğim. Muhammed Mustafa bir şey bilmiyorsam, onunla alakalı şeyler dinleyeceğim. Veya okuyacağım, vesaire. Yavrum dünyaya gelirse, onu sana asker edeceğim. Onun Muhammed'in ne peki? Mücahit'e yiyeceği mesel. Bir şeylere karar vermek gerekiyor. Amerika ama o gün bir uzak bizden. Ama Amerika şimdi burnumuz kadar bize yakın oldu belki. Bugün Türkiye'nin yarın ne olacak portalı? Hiç belli olmaz. Resul Ekrem sağa selam buyuruyor ki, Kıyafete yakın diyor iman, iman artık oradan buradan itile itile itile, itile itilen Medine'yi binevereye sıkıştırılacak diyor. Yılanın diyor, deliğine girerken üzülüp sıkıştığı gibi iman da Medine'yi binevereye sıkıştırılacaklar diyor. Her gelen gün, giden günü ayrıcaktır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kıyamete kadar da benim sünnetimi yaşayan bir cemaat mutlaka bulunacaklar. Diye, Kimdir o cemaat? Onu Onun için sen de, ben de. Peki o cemaatin içerisine girmeye çalışalım. Allah'ım mavur üminden eylemesin. Çünkü ki söylemiş olduğum şeye temas edeyim. Bak büyükler diyorlar ki, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve girdiğiniz zaman önce iki reketlere gelin mescid namazı kılın. Peygamberimiz bile yanına gelen sahabeye demişti ki, ya işte yanına geliyorsun, peki mescidine giriyorsun, taahhütü mescit kıldın mı? Yok ya Resulullah, gir gül ondan sonra gel. Burda ne anlaşılıyor? demek ki mescide girerken özellikle hazırlığın yapılması gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem gelmek, girmek nesel yok. Müdürün huzuruna çıkarken elbisinin ceketini değil pantolonuna sertecekten lazım. Hatta çarçapında sıkıyorsan çarçapın icabında düzgün olması lazım değil mi peki? Sonra kitaplar diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ederken kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle peki Peygamberimizin dışında başka bir şeyle meşgul olmayın diyorlar. Meşgul olmayın diyorlar. Meşgul olmayın diyorlar. Peygamberimizin yanında duruyoruz. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsun? Bugün işte nereye gideceksiniz vesaire falan filan? Yok. Orada eksi, eksi, eksi, eksi, eksi çalışıyor. Hatta ve hatta, hatta ve hatta yani bunu da aşktan söylüyorum. Peki. Peygamberin konusu dışında hiçbir konuyordaki bulaşımın gerekiyor. Konuşana işareti göster, sus der. Yola gir. Mescidin ebeveynin peki. Peygamberimizin mescidinin camisinin dişlerini, kubbesiyle, duvarlarıyla, sütunlarıyla direklerine meşgul olmuyorlar. diyorlar. Peygamberimizin yerine giden sadece ve sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam ve selamla meşgul olun diyorlar. Ve en az 70'lere olmak şartıyla İmhani'ye doğru selam ve selam getirin diyorlar. Takvim ki sohbette, benim bizim otelin oradaki sohbette, Senem'in otelinde Önüne böyle çarşaf çarşaf çarşaf çarşaf listeler koydular böyle. Hani affedersiniz de hiç bir tatlığa yoktur. Radyolar bazen diyorlar ki işte falan türküyü isteyenler. Yok Erzurum'dan bilen kim, yok Mersin'den şu, yok bilmem Mersin'den şu vesairesi. O işin kötü tarafı tamam mı? İyisi böyle, baktım böyle bir çarşa gibi kağıt geldi. Diyor ki hocam diyor, Ayşegül'den diyor, Resul-i Ekrem bir milyon, bakacağım kaç milyon? 20, yani 1 milyon 300 yüz bin şerife diyor. Öbürü diyor ki işte peygamberimiz 40 tane yalsın diyor. Öbürü diyor ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yeni kere, yeni kere 4944 kez daha Bu insanlar Sıraf Kıbrıs'ın geçmiştir. Onun için siz affedersiniz, yani işin varmayacağınızı bildiği için bunu söylüyorum, siz erkeklerden çok gayrimsiniz. Ama siz var ya, o kadar muhteremsiniz ki, o kadar saygınsınız ki, yani içinizden bir terbiye bir yaramazlık yapsa tipi bir icabını kürleyebiliyor, tamam mı? Bazen burada mesela söylenen sözler yürek acısıyla söyleniyor. İçimizde bir tane mesela hanım kardeşimizin yanlışlığı şu tercihimiz pırıpırda Allah'ın kullarını geliyor. Onu bir hatta rahat da ikaz dahi kabul etmiyorlar. Sana ne? Bilmem ne, desare desare tutan filan. Sana bana ne yok, öyle yapma yok. Burası, burası burada her türlü isimliği şeyi yapabilirsiniz diye bize peki hürriyetin tanıdığı yer değil. Burası bu topraklar. Gözgeşiyle tutanması gereken topraklar oldu bize bildirildi. Sesler ve gürültüler mesela, yani kadının efendim e, sevgiliye olan düşkünlüğü erkeğe nispeten biraz daha fazladır. Kadına Allah Celle'ye tam başka bir cazibe vermiştir. Resul-i Ekrem Sağol Selemi seviyoruz, seviyorsunuz belki ama sizin mesela aşkınız benim kısmı budur ki çok ileride, çok ileride yani. Ne oluyor peki tabii aşk kontrol falan filan mümkün olmuyor, bazen icabını bağırasınız çağırasınız geliyor. Buna rağmen Buna rağmen, buna rağmen emir bilmemek esastır, emir bilmemek esastır. Aile, e, Ayşe Validimiz bir keresinde burada yakın bir yerde çivi çakıyorlardı. Adam gönderdi iki kişi, dedi de ona söyleyin dedi, söyleyin dedi çivi gitsin, nerede çakabiliriz çaksın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rahatsız etmeye kimse de akıyor bunu. Çivinin sesi gelinmesine işte yani kukubetli zayıf arasında geliyor şey peygamberin kabrına. Bir çivi sesine bile, çivinin çakılmasına bile anamız müsaade etmedi. Azdalli kerrallahu aleyhi kapısına bir sürgü yapıp yaptıracaktı. Bana bu başına sürgü <gülüyor> yaptı. Baktı ki ses oluyor. Baktı ki ses oluyor. Nedice'den dedi ki şeye, adama git dedi bu kapının sürgüsünü dedi. Mükemmet'in bakıyım mesajı var ya. O zaman mezarlık falan pek olmamıştı orası. Git dedi oraya yakın bir kenha bir yerde bu sürgüyü yap. Buraya geldiğin zaman onu böyle buraya monte et dedi işte yani. Cevap da seni, murap vesaire. Burada sürgüyü yapmak için bam, gün bam, güm olmaz dedi bu. Bu, edepsiz gibi tek yeri ya. Aziz de evlam radiyallahu peygamberimizin mescidinde sesli konuşan bir adama efendim yani... İki, iki, i̇ki tane adamın yanına gitti, dedi ki onlara, siz dedi, neresiniz dedi, dedi ki biz Taifliyiz. Buraya uzak bir mümleket yani, diye. gene Arabistan bir şehri bu. Peygamberimizin amca oğlantılardan pasporta yatıyor, biz Taifliyiz dedi. Ardından radıyallahu dedi ki, eğer dedi, eğer Taifli olmayın da, Medine'de ozeriniz var ya, yaptığınız terbiyesizliğin cezasını bense yani fazlası yaptırırdı dediği ama dediği uzaktan geldiğiniz idare ettim sizi. bir daha sakın ha şimdi ses konusunda buradaki edep ve tavrımızın e, ne olması gerektiğini anladıysa ama ee, diğer konularda Özür eklem sağa selene karşı Edebin, ufak mukaddes bedelere karşı hürmetin ne olduğunu siz takviye edin. Eskiden padişahlar ve vezirler Medine'ye i geldikleri zaman burada Zülhuleyfe diye bir yer vardır. Bu Medine'ye i Münevvere'de Mekke'yi mükerremeye, halk için, umre için gidecek olanların ikrama girdiği yerdir burada. Yakın buraya Zülhuleyfe. Oraya kadar gelirlerdi. Hatta bizim Türkler karadan gelse orada işte ihrama giriyorlardı. Uçakta gelirken kampo Zülhüleybi'nin hizasına geldiğimiz zaman peki e, İhram'a giriliyor uçakta. Zülhüleybi'nin geldikleri zaman beygillerinden atlarından inerlerdi ve yayağı e, olarak peki Resulü Aleyhisselam'ın nefsine ve Ravza-i Mutaharası'na gelirlerdi. Abdükaiz kabilesi reisiyle birlikte peki eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a peki memleketi ve Ravza-i Mutaharası'nı ziyarete geliyorlar. Ablik yani o kadar uzaktan peki Yolucu, yolculuktan sonra Hazreti Kabe şey, şey, Ramza'yı Mutlahara Peygamberimizin mescidi ve böyle artık hayal meyal gözükmeye başlayınca adamlar peki aşk ve heyecandan öyle bir delil olmuşlar ki tarihinde kitabın yazdıklarına göre neticede peki adam devesini terk etmiş ondan sonra peki eşyaları terk etti vesaire hurra! yani sevgiliye yıllarca sevgilisini görmemiş de ne gören bir insanın koşarak onun uygulaması gibi kimisi yere çeviriliyor, çakılıyor, kimisi ayakkabıyı unutuyor, başındaki sarık gidiyor vs. o şekilde Resul-i Ekrem'in kabrine ve mescidine düşkünlük gösteriyorlar diyeyim. Abdülhamid Han Cennet Mekan dedeniz olur işte. Bundan peki, 100 120 sene önce Aydar Paşa'dan, İstanbul'daki Aydar Paşa'dan ve Dünem'in kadar demir yolu uçakmıştır. Niye? Belki buradaki mesela insanlara, Medine'ye hizmetlerimiz ve desteklerimiz kolay gelsin diye işte yani Erfaka'ya ihtiyaçları var, elbiseye ihtiyaçları var, başka şeyler ihtiyaçları var vesaire demir yoluyla yani bu iş kolay olur diye ve de buraya gidip demir yolu Ama demir yolunu Peygamber Efendimiz'in Ravz-i Mutlaka arasını kadar getirmedi. Beş kilometre dışarıda bıraktı. Eğer ki Padişah hatta beş kilometre var ve neticede yani demiryolu devam verildi millet yani arada beş kilometre yani yürümesin tren olmasın Dede buyurdu ki olmaz dedi Resul Ekrem Savaşı'nın yanında demiryolu yapacağım diye onlayları yerleştirirken bilmem monte ederken bam gün bam gün bu hedefsizlik bir bu anasını durmuyordu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor ilk keremden ya اَلَّذ۪ينَ اَمْرَمُ Ey iman şerefine وَرَسُولِهِ Allah'ın da Muhammed Mustafa'nın geçmeyin. Onlar ne söylemişlerse orada kalıp öteye geçmeyi diyorlar Celle Sora her şeyi duyuyorum diyor Cenab-ı Hak cennet Cenab-ı Her şeyden peki elifin var Cenab-ı Hak Ya la terfe'û esvâdiken kauta savtin nebi. Ey iman -ı, cenn -ı, cenn -ı. Muhammed Mustafa Sa senle beraber oturduğunuz zaman seslerini onun sesinden daha fazla yükseltmeyin. Onun yanında sesini yükseltmeyin. Ne olur biliyor musun diye ne olur biliyor musunuz peki? Yani Mekke'de, Medine'de yapmış olduğun bütün amellerimiz ve bütün işlerimiz sıfır açmıyor. Hepsini siler, süpür atalım diyor, hem de farkında olmazsınız. Bugün birbirine geçer. Diğeri ki mesela ne oluyor? Ee, kuyuya mesela bir kedi köpek düşse, işte şu kadar kova su çıkarılırsa o kuyu temizlenir vesaire. İnsan düşse şöyle olur. Yok da işte ne bileyim işte affedersiniz işte e, bir hayvan pisliği düşse şu kadar kova su çıkarırsanız e, işte ne olur? Bir kuyu temiz olur. Ama diyor ki bir damla içki, bir damla rakı, şanap, damlasa kuyunun suyunun tamamen çıkarması lazım geliyor. Bir damla dediğim içki, rakı, kuyunun suyu ne kadar fazla olsun hepsini atmak lazım ki ne olsun o büyük temiz olsun dediğim. Şimdi burası diyelim yani Mekke'de, Medine-i Münevver'de yani ne diyeyim sana? İmanı ve İslam'ın kuyusu. Burada efendim yani bir damla kadar yapılacak olan bir agavet, bütün peki amellerin çıkarılmasını, otunmasını gerektirebilir. Allah böyle akıbetlere bağış ve Allah'tan eylesin. Medine'yi münevvere muhafızı, ecnaf var ya, Medine varisi demezdi. Buralara biz 450 sene hizmetkârlık yaptık, hizmetçilik yaptık biz buralara bu 150 yıl. Buralar, yine seni döküyor Ayşe, Fatma, Hatice, Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Şuraya geldik de kaç kim oldu? Ben şahsen hissiyatını söylüyorum. Yani yürüyelim böyle tiril tiril bitiremeyecek, gözlerimle bir keyfini yapacak bir Kur'an ile illeyemiyoruz. Adam namazını hiç yanında mangır mangır okuyor, tecrüt bir şey acayip güzel yapıyor ve size muhabbet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında böyle mi ya böyle mi olmur ya böyle mi olmur ya peki ondan sonra şu memleketin tatlı efendim ya cam gibi ondan sonra kristal sesli insanı yok mu sanki peki E, yani bu makamların yüceliğini bilmesek var ya değerle kıymetini bilmesek var ya yani buradaki mesela, ay bu makamların yücelini bilmesek var ya değerli kıymetini bilmesek var ya yani buradaki mesela bazı tutum ve davranışlardan dolayı insanın buralara gelilmesi gerekeceği yani her şeyin güzeline beceyimi <gülüyor> değerlendirebilme <gülüyor> nazara teklif dahi ya niye ya, yapıyorsun ya, ya, ya, bir şeyle bulan olabilen, yani, yani insanların zihninde vahşet oluşturacak, büyüklüntü oluşturacak yani işi, niye efendim yani yapıyorsun kardeşim, kaliteli ağabeyi kardeşim. Eskiden efendim evliliği tarikatında öyle konuşmalarda çok kibarlık gösterirlerdi. Bizi peydatla peki öyle hassasiyet incelik vardır ki akıllara durgunluk veriyor. Mesela diyelim ki, ben seninle konuşuyorum, ben seninle konuşurken, konuşurken kullanıldığım kelimeler son derece dikkat etmem gerekir olur. Karşımdaki insanın kafasında ve zihninde kötü bir imaj oluşturacak bir kelimeye asla alakalı peydat izin vermezdim. Mesela ben sana diyorum ki, diyeceğim ki şu lambayı mesela yakar mısın değil mi? Yani şimdi işte lambayı yakar mısın? ''Yapmayı yakar mısın?'' demezlerdi. ''Yapmak yerine mi? Cehenneme akadatır.'' Ateş, insana eza ve cebba verir. İnsana eza, cebba ve vahşet ürkütü veren bir kereyi kullanmaz mıdır? Kullanmaz Kardeşinin zihni bir an için kötü veyahut da yani acı veren bir şeyle meşgul olmasın diye. Ne ki Osmanlı, Allah'a selam et eylesin, yapmayı yakar mısın diyeceğiyle ''Yapmayı Ayıp aydınlatır mısın?'' Derdi aydınlık ne oluyor İnsan kalbine peki neş ne veriyor sürdürüyor insan peki doktora gitse peki muayene oluyor doktora diyor ki benim şükranı maddiyimiz ne taktir buyrulur hani bizim maddi keşifimizler ne olacaktır peki diye yargı o da der ki, işte benim şu kadar takdir buyurmuşlar. O kadar der ki. Yani ben yapmıyorum bunu. Yani işte cemiyet işte şu bu devlet takbiri buyurmuşlar vesaire. Peki nereden nereye geldiniz şimdi? Peki neye geldik? Neye? Herhalde... Yani karşı tarafa mesela teşhitmeyici, ürkültücü ve ürkültüü ver, veren kelimeleri kullanmak bu dağına geldi. Peki aslında muayene oluyor? Peki doktora doktor bey cezamız ne? Peki. Sanki orada bir cinayet işlendi, mahkeme kuruldu, adam hakkında karar duyuluyor. Doktora <gülüyor> diyor ki ben yükseği gözümeceğim ondan sonra. İnsanlık bitti bitti. İnsanlık bitti bitti bitti bitti. Peki normal insanlarda bile peki mezaket boğulursa eee eee alakalı ilginin böyle olması lazım değilse ya Muhammed Mustafa'nın sağlasının yanında neler yapmak gereğini anla. Eskiden peki yani dervişler, tekkede bulunan insanlar üzerine sinek olsa sineğe uçurmazlardı. Niye? sineği uçar, uçurursa gidecek kardeşin alnına görecek benim ona eziyet vermeye yardım var denlerdi. Hacıya kendisi katlandı. O yani yüzden buradan fark diyor. Buradan insanlar bitiriliyor. Hem de efendim icabında ilim sahibi olan insanlar eğer karşı tarafın takdirde içine, bunlar dışı kalacak. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Böyle olmak gerekiyor peki? Hiç kimseye or bakma incitme gönül yıkma sen hepsine yancım var la la ayorali leila leila leila güzel leila ah İbrahim bak gül ah, bak laftı kandın bizi hiç kimseye or bakma kimseye or bakma incitme gönül yıkma kimsenin kalbini kırma sen nefsine yancıkma Efendim ben ben ben Nalıncı keseni gibi kendini yoltursun Yapma yapma yapma Yapma kardeşim böyle Hey Merhule ne görelin Neyler güzel, Neyler sen güzel eyler Bak burada Uğut var değil mi? Uğut Savaşı'nda Lahmirlenmedi Bir ara sahabe-i kiram işte galimet sevdasına düştüler Savaş bitti diye vesaire Arkadan efendim yani Kaşıklara bir atak yaptı, Sade-i İkram darmadağına oldu. Peygamberimiz aleyhisselam selam reval içerisinde kaldı. Metike'de, Resul-i Ekrem'in hatta zırgının kankaları, Peygamber Efendimiz'in yüzüne baktı. Peki, Tavad-ı Ubeydullah, Tavad-ı Ubeydullah, Tavad-ı Ubeydullah, Rabi'l-Nav'an. Hatta aşırı 25'lerdendir, geldi Resul-i Ekrem'in sağ baktı ki ağız, bulun, göz, kulak her taraftaki kan reval içerisinde. Ne yapmak gerekir o an? Ne yapmak gerekiyor? Peki silmek gerekiyor değil mi? Peki, nasıl silmesi lazım? Eee, milleta alacak mesela bir ders fazlası veya eylemenele. Masal öyle yapmıyor. Elini arkaya bağlıyor. Fizem. Resul-i yüzüne elini yiyin diyor. İşte bundan <gülüyor> Hazreti Fekir Siddik radiyallahu anh yanında yatıyor, Hazreti Merda onun yanında yatıyor. Evet, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fekir Siddik'e diyor ki Ya da Fekir sen de büyüksün ben de büyüğüm diyor. Sen de büyüksün ben de büyüğüm diyor. Yaş olarak Hazreti Fekir Siddik biraz daha büyüktü. Hazreti Fekir Siddik tak Tonga'ya düşmedi. Yani hemen durumu çarptı dedi ki ya Rasulallah bilmen sen benden büyüksün. Yaş olarak ben senden büyüğüm ya Rasulallah eğer içini ver senden daha büyüğüm tamam kabul, eyvallah ama orada sanki ilmen senden büyüğüm gibi bir manada anlaşılacağından ona bile açık vermedin. Öyleyse bize sahabe-i kiram ala güya açıyor, Allah cellece Celle bu alaktan bizleri ayırmasın. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh ile yan yana oturdukları zaman Hazreti Fatıma vat-u diyor çünkü ayhani yoktu kendisinde. Yardım akım akımıza radıyallahu anh altındaki minleri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verildi. Çünkü alemler rahmetlerine gönderen Muhammed Mustafa. Yedince de Resul Ekrem ona oturmuyor, bu kızına veriyor. Eğer yüzü ona veriyor, ona veriyor. Bir ortada bomboş kalıyor. Edebin yaptığı da, yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Bak demin Molla camiden aktardım. Adam kalkıyor, geçiyordu, uğradım manasında ziyerde gelmiyor adam. Ya doğrudan diyor gideceğim Resul-i Eklem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edeceğim diyor. Eee resul sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkım böyle hareket etmemi direkt görüyor diyor. Ne buyuruyor? Ya Resulallah, çabâşit çoğun sikâh-ı ı kehi, dâfiri cennet şedem ben sümre-i cennet, vendel olsun, oh sikâh ı keyif, ya Resulallah, ey Allah'ın terzisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cebaşet çoğun sen ya aslâbüke imtihâbilecek meşşebeklercudu ya aslâbüke Bu ne hiçbir ya Resulallah diyor. Aslâbüke'in köpeği var ve kütmî Peki, e, o bitmir de senin ashabınla birlikte, senin sahabelerinle birlikte cennete girecek. Cennete girecek hayvanlardan bir tanesi de, bir tanesi de belki e, ashab-ı arkadaşı olan bitmir, o köpek amedansı, o girecek. Ya, ya Resulullah böyle acayip iştir eğer o hayvan olmakla birlikte ashab-ı kediğin köpeği gittir, senin sahabenle birlikte peki cennete girecekler diyor. Bu ne bazen bahtiyarlıktır diyor. O nevetler cennet, bender cehennet, cehennet. Ya bu ne acayip işte diyor. O köpek de cennete girecek diyor, ben cehennemde gireceğim diyor. Ya olur mu diyor, bu ne var mı ya Rasulallah. O seki ashab-ı o ashab-ı kediğin köpeği ise ben seki ashab-ı tu, ben de senin sahabenin köpeğindir. Yaşım Allah'ım. Tevazu var ya, tevazu matkap gibi bir şeydir yani. Gelemeyeceği kaya yoktu. Allah Celleciler bizi her haliyle tevazu aynası eylesin. Tevazu avizesi eylesin. Bakıldığında tevazudan başka bir şey görülmeyen ümtaz kudu eylesin. Onlar İbn-i Abdülaziz, Daimallahu Teala, Hazreti Efendisi'ne gelen büyük devlet başkanı. Uzat, ee, buraya efendim, Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek için adam gönderildi. Yani, <gülüyor> derin donan peygirinin devesi, al şu neveyi, go Medine evinden böyle gidiyorsun. Benim şükrü ve selamım var. Ekrem Sallallahu işte Aleyhi ve Sellem bunları iletler Şam'da bulunuyordu. Oradan bir esrar ve selam aleyke ya Resulullah ismarlama. Sevgili annadan söndük eser gibi değil. Ya adam gönlü hususi değil. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrinde benim bu selam selamları ona takdim eder. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: İnna Allah haramu alal ardı. Ben takdimle selam eliye. Allah peygamberlere Peygamberler etini yemeyi, toprağa haram kılmıştı. Peygamber! Mesela'ndaki alakı vücuttu. Dolayısıyla sizin bana getirmiş olduğunuzu bütün selamları alıyorum diyor da sürekli. Sağ sallallahu aleyhi Nasıl peki? Yanımdaki melek diyor ya Rasulallah. İstanbul'da, Fatih'te, yok Bülent Bağçılarda, yok Esenler'de, yok Menter'de bunlar. Ayşe kulun, diyor ki Ayşe e, aşiğın sana şükürde selam gönderdi. Melek diyor buraya. Tamam. Ama burada getirilen selam-ı selamlarda melek aradığı doğrudan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Rufa'yı Ahmed kuruyoruz, Ahmet'in Rufa'yı, Rahimullah-u Teala peygamberini ziyarete giriyor. Eğer girerken tam kabrinin karşısına geliyor, Aynı şöyle söylüyor. Ya Resulallah, şimdiye kadar gör, görev ee, diyor ruhum geldi buradan tavuk tamam, ettik diyorlar. E, ruhum görseniz yer dedi diyor. Ha, şu an diyor ruhum. Etim, kemiğim, bedenim de senin huzurunda. Ya Resulallah. Ya sen abi peygambersin. Uzat şu elini bir öpeyim diyor. Bu anki bunun hazirun beraberindekleri var ya. Resulü sahip, elinin kabrinden çıkıp anı Ruhu'ya elini öptüğü söylüyor. Tamam mı? Aa öyle şey mi olur? Önce aşık ol. Ondan sarfalım soruyu sorayım. Dedik ya, gelin padişeyi almak için biraz yükseklere çıkmak gerekiyor. Ayakların hala senin yerde. Yok, hem yerde yürü, hem bunu anla. Anla öyle şey. Yılan toprağın aldığında benim gökyüzünü inkar ediyor. Gökyüzünde bir şey yoktur. Solucan toprağın aldığında gökyüzünü inkar ediyor. Bu mantık mı peki bu? Çık bakayım toprağın üstüne, bak bakayım oradan sonra gökyüzü var mı yok mu? Vuralım böyle yerde. Şeyh Şahin, Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, Ruslarla yapılan bütün savaşlar Rusya'yı mağlub etti. Ee, Çiçeklerin peki dedesi. Ve neticede her şey bitti. Silah bitti, borut bitti, erzak bitti. Neticede e, esir düştü Nikola'ya. Rus çağına esir düştü ama Rus çağına insaflı bir adamdır. Dedi ki ona, bak dedi, e, üstadım dedi, yani seni dedi şu anda esir aldım dedi. Ama dedi, savaşta dedi, göstermiş olduğun yüksek, yani askerlik askerlikle, e, güç ve kuvvet, taklit ondan sonra davan için göstermiş olduğun mücadeleden dolayı seni terbik edelim diyor. Ve servis olarak ona. Hatta Karl Marx diyor ki, komünizm kuran o büyük adam gavur, gavur. Dava için ölmenin, dava için mücadelenin ne olduğunu görmek isteyen Şeyh Şamil okusun diyor, Şeyh Şamil'i görsün. Peki Şeyh Şamil'den kimin haberi var mı dedi? Mevlana Haldi Pagadir'i kesirdi iktidanda oldu. Geldi efendim İstanbul'la Sultan Abdülaziz Han'a ziyaret etti. Fulkan Abdülazzam'a dedi ki, Üstad'ım, efendim dedi, Şeyh'im, Müşid'im dedi. Yani babam da zaten bu kadar memnun olmazdım dedi. Ee, yani geldiğimiz ziyareti, benimle bir isteğim var mı Medine-i Münevvere'ye, sevgilinin yanına gidiyorum dedi. Bu Cennet-i Bakî'de de kutlu. Bu Cennet-i Bakî'de 10.000 tane sahada vardır. Ama hep tabi bu mezarlık kaldırıldı, kaybedildi vesaire, vesaire falan. Şeyh Şamil'in kısmında bu şu an. Ondan sonra Acet Parisi'nin bu işi anlamışı bende değil mi? Peki yani ben onun için yaratıldım dedi. Acet Parisi de burada yatıyor icabında. Burası var ya burası, Nasıl? anlatılma mümkün değil. Ve Sultan Abdülaziz yazan Şeyh Şamil'e 30-40 bin koruma veriyor. Yolda eskiyeleri bulan yolunu kesmesin diye. Neyse Şeyh Şamil'in birçok yeri ziyaretten sonra buraya geliyor. Bab-ı Selam kapısı var burada. Sağdaki kapıların en sonuncusu belki Bab-ı Selam kapısıdır. Peygamber'in kabrin önüne direkt gelen yol o kapıdan 20. oldu. Yani Peygamber'imizin ne gibi diyor. Şeyh Şamil dediği kapıdan girecek, neticeti yere atıyor ve kendi gibi yılan gibi sürüne sürüne gidiyor. İmam-ı Azza Ebu Han'imler de aynen böyle yapmıştı. Ben şimdi böyle dana gibi ayakta gidiyorum ben. Tamam, cahildir vesaire. Ama az gün konuştuğu yerde kitap gitmiştir. Sen de bittin, ben de bittin. Sürüne sürüne gidiyorlar. Lan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sırına geliyor, ayağa kalkıyor ki Es-Salatu Vesselam Aleyke ya Rasulallah Es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu aleyke ya seyyiden evvelim vel afirîn diyor. O Medine muhafızı, valisi ne? İdare edici demektir vali. Kimin dedi ya es-senayetindeki bekleyi Medine-i vali olsun, vali e, e, ah, olsun buraya peki. Burası muhammet Mustafa'dan sonra doğru. Mekke'de ondan sonra doğru peki. İstanbul'a var, İstanbul, val, İstanbul valisi demez diyecek. Niye? İstanbul'un gerçek yapacak. Vadesinin kalbi bir zeytin defa eder. Şimdi <gülüyor> vali diyorsun vesaire. Sa'denin olduğu yerde sen kim oluyorsun peki? Evet Şeyh Şamil peki geliyor sen sonra getiriyor. Bu Bedine muhafızı. E oradan saat yeşil Dediğimiz efendim diyor ki Şeyh Şamil diyor O arada bulunan biz dahil Herkes bütün hazin oğul Aynen Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ve aleyküm selamu Ve rahmetullahi Ve berekatü sesine aynen Duyduk diyor Buralarda Böyle şeyler oluyor Şair nabi Allah beni beni rahmet eylesin 250 senelinde yaşamış bir Osmanlı şairi. Şair ama Ama ne şair ya Bizim bildiğimiz abidip gubidik şairi değil. Adam buraya göre geliyor, peki hacca geliyor. Tuğbet'in Habeyn adlı kitabında geçiyorlar bu anlattığım. Peki bakıyor ki buraya gelen, efendim ziyarete gelenler, hacılar, umreçiler vesaire, langurlarını langur, paldır gözle yürüyor yollarda, havrada geziyorlar vesaire. Şimdi buraya girerken takılması gereken edep ve hayal noktasında ciddi bir anları yok vesaire. Ulan diyor bunu temiz. Ver! Adam! Dertli <Sessizlik> bu sema sakanın terkin eden can toy mahbur hudal bu nazar gal makam-ı mustafa'dır bu habbib ki ziyana âb cahidir fasilattan tebeh gerbi arş cenab-ı cibriyane bu kelet Mâhülâv, bab-ı selâmın sine çâkidir. Anadikâm dini cemzal, matkâ-i nur-i bu. Bu hakibin oldu, dey cûrâdem zâim. Hâmâdân âşkı mergûdâ, çeşm-i turtiyadır bu. Mûrâh-ı edeb şarkı nehir âmî bu dergâhâ. Vâd-ı kutsiyamdır bu, zekâ-ı Hay baba Osmanlı bey, Osmanlı ne torunları? Ya <gülüyor> burada yüreklerin parçalandı peki? Ya yani peki burada e, ee, ösün ekm savasının yürekini parçalacak harekete giriyorum. Bunun mantığı var mıdır? Balaban başını yılan başı yazar ezer gibi ezemler, ezemler. Ne diyor? Ne ki sakın terki edepten. Dedenin de peki kullandığı kelimeleri anlamıyoruz peki biz. Dedeni anlayamadın, ananı anlayamadın peki. Muhakkak Mustafa'yı sahabe-i ikram nasıl anlayacaksın? Arapça niye öğrenmiyorsunuz siz peki? Arapça niye öğrenmiyorsunuz siz? Rasulü Ekrem sağ ol sen de kitabında buyuruyor ki Arapça konuşan insan la ilahe illallah diye evlâ-i zikreden gibi geliyor. <gülüyor> Konuşunması bile zikrullah yerine geçiyorlar. Ben lütle kayıklı mal senin muhabbetle. Ben de bu zaman ne diyorsun ya dedi. Dedim böyle efendi hazretleri peki. Arapça. Ana değil misin? Hatta işinin mademizin deyili. Hatta işin mademizin deyili. Diğer mesafes anamız neyili. Anamın dilini anlamıyorum. Peki ondan sonra. Babam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinini anlamıyorum. Anasını anlamayan. Peki babasını anlamayan bir evladın çocuğu peki. Varlığı ne olacak peki? Anlayışlı kurumundan kesler. Ravuzon Belediyesi'nin çıkarmış olduğu 5 kitap var. Ravuzon'da yatağı eski alimler, eski tarihi mezarkaçlar kadar kaldı. Kitaba böyle bakıyordum, çok güzel hazırlamışlar. Ondan sonra bu mezarkaçı gördüm böyle. Mezarkaçı böyle, böyle renkli basmışlar, bu şekilde, yağlı kağıda. Şahane. Böyle baktım, ondan sonra köyleri diken diken oldu. Sözüleri aktı aldı, neresiniz? Eticiler beyazıyor biliyor musunuz? Bütün şeriat ilimlerinde, bütün dini bilimlerde, siz anlacağım dilden söylüyorum. Şeyde bütün en yani şerii bilimlerde, şeriat ilimlerinde büyük numara nimtaz olan Ali Şehabaddin Ömerdini kabul etmek için dikildi. Anlacağım dedim. Bu insan, bu insan anlatmak mümkün değildir. Başta böyle şeyler yapıyor ki. Eğer bir aşık öpür, aşık öpür anlamayacağı dinden konuşsan sen niye öyle konuşuyorsun der icatında? Değil mi peki? He, aşık peki ananın babanın dilini öğretmeye insana sürükleyecek kadar peki, e, yani iş görmeyecek miyiz? He, dedenin dilini anlamıyoruz peki. Bana gelip de sorma, hocam ne yapayım ben? Bak sen de ben, babamın ve dedemin dilini anlayamıyorum da. Nerede kaldık peki an olmayacağını sayın? Bize bir örnek alayım. İmam-ı Kâhsani diye bir zat vardır. Buhanevi mezhebinde süper bir adamdır bu. Ve i us sanayi kitap vardır. Dünyalara beden bir kitaptır. Çok çok yani güçlü bir kitaptır. Bütün uleman itibar etmiş olduğu bir alimdir bu. Bunun belki, bu, adam, bu adam belki e, müştehittir. Yani herhangi bir asfeyle fethi verecek çok güçlü bir alimdi. Bu müştehittir. Belki hocası da Ali Al-ıbiyasana'yı kanalıyım. Yanamdır. Neticede belki e, kayınpeder demişti. Bu krizde adımı da demişti. Bu aleretma sorulduğu zaman, sorulduğu zaman eğer petma üç imza alı çıkıyorsa petma'yı kabul ediyorlardı. Veya kayınpeder kızın babası mesela. Veya davamadan kişi imam mika ise bir mesele olur dese, kredi ise olmaz dese, olmaz dese petma yine bile de kabul ediyordu. Var. Var. Anaların, kadın kesiminin İslam'e de yapmış olduğu hizmetler, kadın kesiminin belki yetiştirdiği tarafından da ben bir şey bilmiyorum ama kitaplar var ya, kitaplar var ya neler söylüyor neler? Neler söylüyor ne? Hiç kimse kendisini mazur görmesin. Allahu Teala kullanan öyle kabiliyette vermesin ki yeter ki o göz gibi olan kabiliyetlerin üstündeki belki külleri savuracak <gülüyor> kuvvetli bir nefes nesin? Bak neler oluyor neler? Adam diyor ki, meslekâh-ı ilâhiyyî, makam-ı Mustafa bu diyor. Bu makam diyor, Allah'ın sürekli nazar ettiği vakriyat ediyor. Vâblat-ı Mustafa'nın makamıdır, burası diyor. Hedice'de peki, Hedice'de Habibi Kibriyan'ın Havga ödür, burası diyor. Resul-i Ekrem Savaşı'nın başının, başını, başını yaslığa koyduğu yer diyor. fazilette, üstünlük bak bakımından diyor. Seda mutlaka değil haşi Cenab-ı Kibriyan'ın <gülüyor> bu. Allah'ın diyor parçundan, daha üstündür diyor. Ravza-i Mutahharam. Evet, sonra peki? Aleyk'te <gülüyor> mavnev, Bab-ı Selam'ın sihirine gökyüzünde görmüş olduğun hilal var ya, ay var ya, o bab Selam diye bahsettiğim işte kapını, kapıyı kapıya diyor, haset ediyor, kıskanıyor onu. Hep insanlar o kapıdan peygambere gitmek istiyor, bana bakan yok diye. Hilal gökyüzündeki ay, çaplıyor diyor, peki. anınca kandili i cezal, matlay-i ziyadır bu. Bu Besin-i Ebevi'nin diyor Rabze-i Muhtar'ın bir kandili limumu, Belki daha uzaklarda bulunan bütün alemin ışığında Tanrıdaki geceliği Cevzai Yıldızı'nın Tehlik ışığından çok daha kuvvetli ışığını sahibin ediyor. O da hakim terteminden oldu Bey Uğur Adem bu medeninin toprağından bunun diyor Allah-u Teala yokluktan diyor, ne yaptı var bunu çıkarttı diyor. E, ee, ama adam işte mevcud ol, belki çeşit bir tuhtiyaların o, evler bilinmiyordu. Ama Medine'nin Medine peki sakin olan Muhammed Mustafa'nın nedeniyle Allah-u Teala kainatı yerasına teşebbüs duyurdu diyor. Veya bu memleket diyor, bir de bir nüsrüne gibi diyor. Öyleyse buna artık e edeb şartıyla gir. Ne yapayım bu takıl takıl edeple diyor sen diyor, peygamber efendimizin dergâhına tekkesi olan bir misli nebeviye gir diyor. E, niye? metab-ı kursiyandır <Sessizlik> bu, sekâ-ı enbiyadır bu. bütün mebelki ikramın, peki bütün ruhanilerin diyor, Dedik kulaştığı yerdir dediğiniz bile de, böyle, peygamber emehrimizin rafz-i mutlak arası, bütün peygamberlerin peki, bu da değdirmiş olduğun Muhammed Mustafa'nın eşiğidir diyor burası diyor. هُوَ الرَّحْمَنُ مُجْتَبَى هُوَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ لَجَدَّ دم مَطْفُونُ دَيُوكَ جَاءَكَ فَضْلُ لَيْلِ رَسِينٍ أَوْزَاصُنْ زِيَارَةٌ دِسْتَ هَذِهِ الْجَنَّةُ رَبِّي تَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ Meçhul bir Osmanlı şairi, dedemiz yani. Adam söylemiş, yanlış gitmiş ondan sonra. Adam buhar olayım diye. Ol Resulü mücteba, hem rahmeten min alemin. Allah'ın seçkin kulu, alemlere rahat et, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bende medufundur diyor, evlâge mahreyle zemin. Medine'nin topu toprağı diyor. Gökyüzüne der ki gökyüzü. Sen yukarıda kaldığında ben aşağıda kaldığımda sen yani kendini benden üstün görme diyor. Eee ben senden daha üstün bir toprağım. <gülüyor> Toprak olmakla birlikte ben sana daha üstün çünkü benim mağarımda mağabeyi sana yetiyor. <gülüyor> Nabzası ziyaret edip dedi cibrili evin Abdani selam geldi. Muhammed Mustafa sallallahu ve sellemin Ravza-i Mutahharasını ziyaret etti. Dedici Fadili <gülüyor> Cennet vebihin. "تدخلها والدي" değil sanma. Ey insanlar, ey Allah'ın düşkü kulları, ey Allah'ın şükür kulları, mazlum kulları, bahtiyar kulları. Bu Muhammed Mustafa Ravza-i Mutahharasına kim devş aşiyan cennete en kaliteli peki yani cennete girer gibi girin buraya. Hey, ben bir bak ne desmiyor ki müminlerinle, namsa parası diyor cennet bahçesi di bahçedir buyuyor. Kim diyor cennette burada kalın diyor? Allah! Ne söyledi söyledi diyor.